işlediğimiz işleyeceğimiz konu Kur'an-ı Kerim'de bütün bir itaat Öyle değil mi? İlk ezberlediğimiz ayetlerde dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne itaat etmeyin. Allah ve Resulüne itaatın iman ve küfür meselesi olduğunu, Allah ve Resulüne itaat etmeyen insanların ahiret gününe iman etmediklerini, Allah Resulüne muhakemeye çağrıldığı halde başka kurumlara muhakemeleşmeye gidenlerin imanlarının zandan ibaret olduğu, aramızda çıkan çekişmelerde hakim hakem olarak peygamberi tayin edip onun emrine hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet et teslimiyet göstermediğimiz müddetçe yaratana andolsun ki iman etmeyeceğimize dair bu ayetleri tek tek ne yaptık anlattık. İşte konumuzla bağlantısını anlatmaya çalışacağız. Bu hafta ise yepyeni bir konu vardı bize. Bu haftaki konuda Allah Azze ve Celle diyor ki bu defa umumi isimlendirmesi var Allah'ın. Onlar zahiliyenin hükmünü mü istiyorlar diyor Allah Azze ve Celle. İnanan bir topluluk için yakinen iman etmiş bir topluluk için Allah'tan daha güzel kim hüküm yapabilir diyor Allah Teala. Şimdi <gülüyor> biz demiştik ki insanoğlu yaratıldığı zaman Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'in sulbünden iki grup insanı çekmiş çıkarmış. Bunlar cennete, bunlar cehenneme demiş. Aynı şekilde kıyamet gününde de Allah Azze ve Celle bunu yapacak. Hazreti Adem'e dedi ki, senin sülhünden, senin sırtından, senin nesrinden cennet ehlini belirle, cennet ehlini, cehennem ehlini belirle diye. İnsanlar iki gruba ayrılmıştır. İnsanların bir grubu heva ve hevese tabi olanlar, cehennem yolunu seçenler, şehvetlere yenik düşenler, Allah'ın hükümlerine rıza göstermeyenler, yeryüzünde beşerin beşere kulluğunu isteyenler, ve benzeri şeyleri yapıp da cehenneme giden insanlar var. Bir de öbür taraftan Allah Azze ve Celle tanıyanlar, şehvetlere kafa kaldıranlar, O'nun hükmünü benimseyenler, O'nun Resulü'nün sünnetine göre yaşamaya çalışanlar var. Bunlar cennete gidenler. Yalnız bu iki grup, mesela diyelim ki cehennem yolunu düşünün, bir sürü yol var cehenneme giden. İşte ee, şehvetlere yenik düşenler, işte Müslümanlara karşı savaşanlar, işte cimrilikten cehenneme giden, anne babaya karşı geldiğinden cehennem, Birçok grup var bu şekilde. Yalnız bunların ismi tek bir çatı altında toplanıyor. Cahiliye toplumu. Öyle mi? Yani cehennem toplumu cahiliye toplumudur. Cennete giden yollar da farklı farklıdır. Cennete giden yolların da toplam ismi nedir? Bunun ismi de İslam toplumudur. Bu ayet içerisinde Allah azze ve Celle cahiliye toplumunun hükümle olan bağlantısını aslında bize öğretiyor. Efehuk vel cahiliyetiyle bul onlar cahiliyenin hükmünü mi istiyorlar diyor. Bir toplumun cahiliye veya İslam topluluğu olabilmesindeki en belirgin özellik, en belirgin nokta tabi oldukları hükümdür. Bir toplum hangi hükme razıysa, hangi hükmün peşinden gidiyorsa, tercih olarak hangi hükme tercihini koymuşsa, oyunu hangi taraftan kullanmışsa, hangi dinin gereğini yerine getiriyorsa. Yani demokrasi dinin gereğini yerine getirip çok partili seçimlere katılıyorsa bir insan cahiliyenin hükmünü isteyen cahiliye toplumunun cahil müşrik bir vardır. Yani bu şekilde böyle gelir. Bir toplum düşünün İslam toplumu bir de cahiliye toplumu. Bunlara İslam toplumu denmesinin bunlara da cahiliye toplumu denmesinin bazı sebepleri vardır. Ama en belirgin kriter tabi olmuş oldukları hükümdür. Her topluluk kendi hükümdarına göre hüküm alır. Kabul ettiği hükümdar demek hüküm demektir. Hüküm biçimi demektir. Mesela bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Mektup yazıyor diyelim şeylere, e, yöneticilere. Halka tek tek gidip a, sormuyor şeyi. İşte sen Müslümanlığı kabul ediyor musun? İslam budur, Allah böyle diyor, Peygamber böyle diyor diye. Gidip halka tek tek bunu sormuyor Peygamberi'ni. Yöneticiye bir tane mektup yazıyor. İşte selam-i tabi olanların üzerine olsun. İslam ol, selameti işte, eresin diye falan. Adam Müslüman oldu mu halkı Müslüman muamelesi görüyor. Adam müşrik kaldı mı, yüz çevirdi mi halkı müşrik muamelesi görüyor. Neden? Çünkü bu yöneticiyi kendine yönetici olarak tayin eden kimdir? Halktır. İstese kafa kaldırabilir. Kab kabul etmese karşı koyabilir. Halk eğer bunu kendisine benimsemişse o zaman bu adamın hükmü neyse halkın da hükmü nedir? Halkın da hükmü olur. Aynı şekilde bu bizim günümüz için de geçerlidir Cahiliye toplumuna, cahiliye toplumu derken hangi hüküme razı olduklarına bakmamız lazım. Yani bugün işte sürekli dediğimiz gibi 70 milyonun, 42 milyonu demokrasi dininin gereği olarak çok partili sistemde oy kullanmışlardır. Ve bu sistemi benimsemişlerdir. Kimse cahil değildir. Kimse bilmiyor değildir. Herkes nereye ne için oy verdiğini çok iyi biliyor. Neyin gereği olarak oy verdiğini herkes çok iyi biliyor. Ondan dolayı bu toplum nedir? Cahiliye toplumudur. Cahiliye toplumu olmasının sebebi nedir? Razı oldukları cahiliye hükmüdür. Hangi toplum? Cahiliyenin hükmünü istiyorsa o toplum nedir? O toplum cahiliye toplumudur. Şimdi cahiliyenin hükmü ne demektir? Yani mesela, geçen hafta, önceki hafta herhalde söyledik. Cahiliye ne demektir? Bilmiyorum. Ne demektir cahiliye Allah'a Normalde İslam alimleri mesela Peygamberimizden önceki döneme cahiliye demişler. Yani Peygamberimiz gelmeden önceki döneme cahiliye demişler. Ama ee, biz böyle biraz dikkatli baktığımız zaman peygamberimizin cahiliye dediği şeyleri incelediğimizde cahiliye nedir? Cahiliye peygamberimizin getirdiği dine muhalif olan her şey cahiliyedir. Çünkü mesela peygamberimiz okuduk ya Hazreti e sen öyle bir adamsın ki sende cahiliye vardır diyor. Dört şey vardır ki benim ümmetimde cahiliye işleridir. Bırakmayacaklar diyor peygamberimiz. İşte ölüye ağlamak, insanların nesnebiyle ayıplamak, işte nesnekle övünmek falan. Yani cahiliye, peygamberimizin getirmiş olduğuna ve dine muhalif olan her şeydir. Ne olursa olsun, yani demokrasi olsun, laiklik olsun, diktatörlük olsun, krallık olsun, sultanlık olsun, imparatorluk olsun, bunların hepsi nedir? Cahiliyedir. Yani mesela diyelim ki, Emevilerin yönetim biçimi cahiliyedir. Abbasilerin yönetim biçimi cahiliyedir. Osmanlı'nın yönetim biçimi cahiliyedir. Öğrenir mi? Babadan oğula geçen bir sistem yoktur İslam'da. Peygamberimizin getirdiği din bellidir. Adaletle hakkı kabul eden, isteyen ve buna eliyor olan kimse yönetici olacak adamlar nedir budur. Onun için cahiliyeyi böyle bir yere şey etmemek lazım. Yani cahiliye deyince bir şey anlamamak lazım. Hangi alanda olursa olsun peygamberimizin getirmiş olduğu dine nedir? Dine muhalif olan her şey cahiliyedir. Yönetim de olabilir, bu normal işlerde olabilir. Ha, peygamberimizin getirdiği dine muhalif bir yönetim biçimi de cahiliyenin hükmüdür. Bunu kabul eden bir toplum da nedir? Bunu kabul eden bir toplum da cahiliye toplumudur. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Onu da belirtelim aynı zamanda. Çünkü şöyle bir düşünün. Allah müslim topluma cahiliye toplumu diyor. Öyle değil mi? Resulullah Vesselam cahiliye toplumu diyor. Bazılar da diyorlar ki cehalet tevkikten mazerettir. Şimdi şöyle bir Allah birer zaman diyoruz ya cehalet müşriklerin sürekli olan bir vaftıdır. Yani cehalet müşrikten ayrılmaz. Her müşrik cahildir. Bu şaşmaz yani. Her müşrik hakkı zatında cahil olan bir adamdır. Şimdi Allah düşünün müşrik topluma cahiliye toplumu diyor. İnsan mesela bir toplumu isimlendirirken neyi etrafı olarak isimlendirir? Mesela diyelim ki bir yerde yaşlılar var. Öyle mi? 10 tane yaşlı var 1 tane genç var işlerinde. Ne dersin sen bu topluma? Yaşlılar diyorsun öyle mi? Yaşlılar topluluğu. Mesela düşünün hacıları düşünün. Hak mevsiminde Umraya giden adamlar da var normalde haclardan önce. Ama hacdan önce sonra oraya giden adamlar da de hacılar deniliyor. Niye? Çünkü çoğunluk hacı niyet ettiğinden dolayı, en belirgin özellik hac olduğundan dolayı hacı deniliyor mesela bunlara. Aynı şekilde müşrik toplumun en belirgin vasfı cahillik olduğundan dolayı, cahil olduklarından dolayı Allah azze ve celle bunlara cahiliyet toplumu diyor. Yani her müşrik toplumun özelliği nedir? Üç tane özelliği vardır. Biz, kesinlikle cahildirler. Yani ilimden yoksundurlar. Çünkü tabii İslam'ın ilim anlayışına göre yani hani daha önce de anlatmıştım. İslam'da ilim nedir? Kim alimdir? Kim cahildir İslam'da? Yaşayan bu uygulayanlar nedir? Bunlar alimdirler İslam'da. Hiçbir şey bilmeseler bile. Bildiklerini yaşayanlar alimdirler. Allah'ın emirlerini yaşayanlar alimdirler. Ama çok şey bilseler de Allah'ın istediği gibi yaşamayan adamlar kitap yüklü eşektirler. Dili bir karış dışarıya çıkmış köpektirler. Bunlar Kur'an'ın benzetmeler yani. Onun için affedersiniz bile demiyorum yani. Çünkü Kur'an böyle benzetmiş bunları. Kitap yüklü eşekler, dili bir karış dışarıda işte köpekler diye. Onun için bunlar nedirler? Cahiliye toplumunun dediğimiz gibi en belirgin muhakkı cahildirler. Müşrikler cahildirler. İki, bunlar cahiliyenin hükmünü isterler. Asla İslam'ın hükmüne rıza göstermezler. Ya demokrasi isterler, ya laiklik isterler, ya kabile yönetimi isterler. Bu onların belirgin vasfıdır. Çünkü bu heva ve hevesin yönetiminin adıdır. Yani bir yerde heva ve hevesin insanları yönetmesini istiyorsanız İslam'ı çıkaracaksınız. Çünkü İslam adalet dini olduğu için, adaletle ayakta durduğu için, hak ilkesiyle yer ve gök yaratıldığı için İslam'da adaletsizlik olmaz. Onun için bir yerde adaletsizlik, heva heves, Beşerin beşere kulluğunu istiyorsa birileri, önce bir yapacaklar? İslam'ı bir aradan çıkaracaklar. İkincisi de bu. Üçüncüsü de nedir? İşte bunların ismi cahiliye toplumudur. Bu vasıfları kendinde bulunduran insanlar, işte daha doğrusu aslında duada şirk veya dua alanında, kabil alanında müşriktirler bunlar. Ama bu şeyi kendinde bulunduranlara biz ne diyoruz? Bunlara cahiliye toplumu diyoruz. Allah şimdi bunlara cevap veriyor. Aslında bu mehl-i söylemiş ama umum katledilen bir ayet. İman eden bir topluluk için diyor, Allah'tan daha güzel hüküm veren olabilir mi? Yani yakin ve men ahsenu minallahi hükmen min kavmin yukinun. Yakinen iman etmiş bir topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm verebilirim olabilir mi yani? Onun için yakinen iman etmiş bir topluluk, topluluk Allah'tan daha iyi hüküm veren kabul edemez. Yani bugün bu insanlar gerçekten yakinen iman etmiş olsalardı, yani bu bizim yaşadığımız toplum, bunlar hükmü Allah'tan başkasına vermezlerdi. Veya bunlar kanunsam anlamda bu kafirlerden medet olmazlardı. Çünkü bir de bilirlerdi ki vahiy olmayan her kanun adan diye zarardır. Yani dış görüntüsünde insanlara fayda sağlıyor gibi olsa bile beşerin heva ve ehemesine dayalı olduğundan dolayı adan dayan Müslümana zarardır. Şey aslında vahiy olmayan bir şey, vahiy olmayan bir kanun. Bunun için de bu yetki vermezlerdir Allah azze ve başkasına. Fakat yakin de için münafıklık üzere iman ettikleri için, babalardan, babadan görmek din iman ettikleri için bu adamlardan hala kanun alanında bir yardım bekliyorlar. Yani bunlar kanun yapacaklar ve bu yapmış oldukları kanunlar da nedir? Müslümanlara fayda verecek diye. Ondan dolayı biz ne diyoruz tekrardan? Yani sonuç olaraktan diyoruz ki konu başından beri ezberlediğimiz ayetler bize bazı noktaları belirledi. Öyle değil mi? Biz Hakimiyeti Allah'a ve Resulü'ne verme, onlara hakem tayin edip, onların emirlerine boyun eğme. Bu neden her Müslümanın iman ettiğini diyen insan üzerinde fazlalar. Bunu bilmesi lazım. Bunu cahili olamaz. Ben bunu bilmiyorum diyerekten bir insan Müslüman olamaz. İki, bu metelereti bir ihtilaf. Yani hakimiyet meselesindeki bir ihtilaf, bir fıkıh ihtilafı olamam. Hakimiyet meselesindeki ihtilaf iman ve fıkır ihtilafıdır. Bu noktada ihtilaf eden insan cahil olur. Allah Azze ve 2-3 üç bunların imanını kabul etmiyor zaten, dedik. Üçüncü noktada toplumlar tabi oldukları yönetime göre hüküm alırlar. Cahiliyenin hükmünü isteyen bir toplum, cahiliye toplumudur. İslam'ın hükmünü isteyen bir toplum da nedir? İslam toplumudur. Cahiliye hükmü nedir? Resulullah'ın ve Allah'ın getirdiği dine, vahye, muhalif olan her türlü hüküm sistemi biçimi şeydir. Cahiliyedir. Yani bu sadece demokrasiyi bağlamaz. Aynı şekilde adları imparatorlukları, İslam adı altında çıkmış olanları da ne yapar? İslam adı altında çıkmış olanları da bağlar. Bu noktada soru sormak isteyen var mı? Geçen derslerde anlattıklarımızla ilgili. Hayaktaki derdik kim özetliyle ilgili? Bizim geçen hafta ilk olarak Kadir Gecesi'nden bahsettik. Kadir Gecesi özelliğinden, Kadir Gecesi'nin <gülüyor> ve Allah Teala'nın bu geceye özel bir günüm dediğinden Kadir Gecesi'ne söylediği gibi o gün öyle bir gündür ki bin geceler daha hayırlıdır. Orada bir not çıkardık. Asıl Hazretleri diyor ki e, hadiste Kim inanarak, sabah bunu Allah'tan bekleyerek diyor, bu geceyi ihya ederse geçmiş günahlar bağış Burada diyor ki kim inanarak, yani iman ederek hmm. Allah'a iman ederek bu geceyi ihya ederse geçmiş günahlar bağış eder. Geçmiş günahlardan kastında e, küçük günahlar olduğunu söylemiştik. Tamam. E, a, büyük alemlerden demişlerdi ki büyük günah için özel bir tarafa lazım. Tamam. Büyük günahı baktığı için. Küçük günahlar için de diyor, özel bir tarafa gerekmez diyor. Tamam. Demiştik. Bir sonraki ayetleri ee, Allah kendi yolunda cihada çıkanları e, cihada hakkında halise okuduk. Ne anlattı orada en çok? Orhancılık cihazın faziletinden, Allah yolunda ölmeyi, tekrar dirilmeyi, işte e, normal bir şekilde ölen bir insanın tekrar dünyaya gelmeyeceği, cennetin nimetlerini gördüğünde tekrar dünyaya gelmek istemeyeceğini, ama şehidin Allah s.a. tarafından, Allah'ın katında gördüğü nimetlerden dolayı tekrar dirilmeyi, tekrar öldürülme isteyeceğini basmıştık burada. Başka, kıble meselesi ne anlattın? <gülüyor> ne anlattın kıble meselesine Selahat'ın? Kıble meselesinin, e, Peygamber Efendimiz'in meskili akşaya dönerken ya kıbirlerim bundan boşanmayanın <gülüyor> ve Peygamber Efendimiz'e kıblenin değişmesini değiştirdi. O da bu da kıbleyi değiştirirken, e, kıbleyi değiştirdi ve bunu çıkan da e, her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, batıda doğunun da her şeyin Allah'ın emniyeti olduğunu, bizde burada çıkan e, haber rahatla geldiğini, haber rahatın bir ve iki kişi tarafından e, ücret olduğuna haber rahatın, tamam. burada daha önce hadis mukaddislerine denilin olarak daha önce bu hadisin e, Kur'an'da bulunmadığını ve sadece Peygamber Efendi'nin tarafında bunun sünnet olduğunu, sünnete müstahil teşkil aracı olabileceğini ve buradaki bir de nes ortaya çıkınmış nef nedir peki nef eee kendi kendi de eee Allah tarafından bir önceki e, sonradan gelen mi önceki gün ortadan kalktı. Önceki bir şeraitimiz ortadan Hı. ne yapmasıdır? kaldırmasıdır Öyle değil mi? Tamam. Hadis olarak geldi. 39 Kim okuyacak 39. hadisi? Oku. Ebu Said el-Hudri Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu çıkmıştır. Bir kul İslam'a girer, Müslümanları da güzel yaparsa Allah onun geçmiş günahlarının tümünü siler. Ancak artık bundan sonra yaptığının karşılığı vardır. Sevap 10 ila 70 kat olarak günah ise eğer Allah bağışlamazsa biridir. onlara karşılık yok mu senin kitabın mı? Içinde. Yani olarak karşılık aldın. Şimdi iman bölümünde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu haftaki hadisinde bize diyor ki bir Müslüman bir insan Müslüman olursa ve Müslüman olduktan sonra da İslam'ını güzelleştirirse Allah Azze ve Celle onun yapmış olduğu bütün günahlarını yapar affeder. Geçmiş günahların tümünü siler. Ondan sonra da yaptığının karşılığı vardır ona. Yani yaptığı güzel amellerin bu defa adam ne yapar? Yaptığı güzel amellerin karşılığını adam görür sevap 10 ile 70 kat olarak günah ise birebir verilir. Yani bu Allah'ın lütfudur. Sevaba verirken 10 tane veriyor, 700'e kadar çoğaltıyor ve diyor Allah dilediğine daha da arttırır. Fakat günah nedir? Allah adaletinden dolayı herkese yapmış olduğu günahın neyini verir? Karşılığını verir. Şimdi kişinin amelleri meselesine gelince bu hadiste Peygamberimiz kişinin İslam halinde ve şirk halinde yaptığı amelleri zikrediyor. Şimdi birinci olarak şunu bilmemiz lazım. Kafir, kafirken ne kadar amel yaparsa yapsın bu amellerin kendisine neyi yoktur? Faydası yoktur. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ Kim imana karşı inkarcı olursa, mümin olmazsa onun amelleri nedir? Boşa gider diyor Allah Azze ve Celle. Yani ne kadar da güzel amel yapsa onun amelleri boşa gider. Allah tarafından karşılığını bulmaz. Başka bir ayette ise مَسَلُ لَذ۪ينَ كَفَرُونَ <gülüyor> Müşriklerin Rablerine yaptıkları ameller diyor Allah Azze ve Celle rüzgarlı bir günde kürün durumu gibidir. Yani rüzgarlar bir günde kür kalır mı? Kalmaz. Ne kadar yaparlar sayısından o amel boşa gider. Niye? Çünkü amelin iki tane şartı vardır. Biri de neydi? İhlas. Yani iman olacak. Adamın amelini kendinden kabul olabilmesi için adamın ne olması lazım? Müslüman olması lazım. Küfür halinde yapmış olduğumuz ameller adama ne yapmak fayda vermez. Tamam şimdi şöyle bir soru geliyor zaman aklımıza. Adam cahil, cahiliyete. Mesela şimdi düşünün adam diyelim bakıyorsunuz böyle psikopat veya mafya bir adam her türlü pisliği yapıyor ama seni gördüğüm sana hürmet ediyor mesela. Yani bir müslüman gördüğünü, bir hoca gördüğünü hürmet eder, namaz kılanlara hürmet eder, Kur'an geçti mi, kalkar. Yani her ne kadar müslüman olmasa bile İslam'a bir saygısı var, müslümanlara yönelik bir saygısı var. Bu adamların yapmış olduğu ameller ne olacak? E şimdi bizleri küfür halindeyken yapmış oldukları ameller kendilerine fayda vermez. Bu amellerin bu adamlara iki tane faydası olur. Bunların birinci faydası nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir tane Müslüman geliyor diyor ki Ya Resulallah, cahiliye diyor? Ben sadaka verdim işte, hac yapardım. Bunların bana bir faydası var mı diyor. Peygamberimiz diyor, eslemte ala me min hayr. Yaptığın hayırla geçmişte yaptığın hayırların üzerine Müslüman olur diyor peygamberimiz. Yani yapılan güzel ameller Allah azze ve celle'den onun idaretimi kolaylaştırmasına vesile olur. Bir kabirde bir müslümin yapmış olduğu güzel ameller Allah'ın onun İslamını ve idaretimi kolaylaştırmasına vesile olur. Bu birinci faydası. İkinci faydası ise insan Müslüman olduktan sonra eğer İslam'ını güzelleştirirse, münafıkça amel yapmazsa zahiren ve basinen Müslüman olursa Allah Azze ve Celle önceki yapmış olduğu bütün güzellikleri tekrardan ona ne yapar? Ona hayra çevirir. Mesela diyelim düşünün adam kafir ama kafirken bile hayır sever bir adam yani. Ha hayır yapmış sana sonra. Müslüman olduğu zaman Allah'ın küfür halinde yapmış olduğu amelleri bile küfür halinde yapmış olduğu güzel amelleri bile karşılığını ona verir. Dilerse 1 olarak verir. Dilerse 10 olarak verir. Dilerse 700 olarak verir. Dilerse de kat kat ne yapar? Dilerse de kat kat artırır. Bu Allah azze ve demeden neydir? Faziletidir. Hafize geldik kafirin kötü amellerine. Yani küfür halinde yaptığı ameller ve bunların başına da kafirin küfürü. Adam diyelim şimdi Müslüman oldu. Müslüman olduğu zaman ne olur? Ne olur mu Amir? Yani bir adam Müslüman oldu ve önceki yaptığı kötülükler ne olacak? Şimdi bu şikayetlerimize giren Müslüman oldu. Mesela. Geldi dedi ben Müslüman oldum yani. İslam'ı beğendim. Yani e, ne dedik ki ben gelince Hazreti Musa gibi diyorum Allah sen ona imanı gösterme, helal etmeden de. Diyelim geldi içeri gibi şey ki ben Müslüman oldum. Ne yapacağız şimdi biz bu adama? Tamam. Diyecek benim bu kadar günahım var, sende kocasın, bir çuval bakalım var. Ne olacak benim yaptığım bu günahlar? İslam kendinden öncekini sormak. Nasıl? İslam kendinden öncekini sormak. Delilimiz ne? Enfat suresinde Allah hazır özel ne diyor? Kulliz dedine çakarul. اِيَنْتَهُ يُخْفَرْ لَهُمْ مَا تَتَّلَرْ De ki o kafirlere eğer onlar bırakırlarsa, yani şirki bırakırlarsa ne olur? Allah azze ve celle onların geçmiş günahlarını yapar? Affeder enfat süresine. Ve Peygamberimizin hadis-i ne diyor? Bir insan Müslüman olduğu zaman İslam kendinden öncesini yıkar. Yani ne var ne yok İslam hepsini ne yapar? İslam hepsini yıkar, adam annesinden doğduğu gün gibi tekrardan ne yapar? Tekrardan İslam'a girer. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki, burada şöyle güzel bir nokta çıkarabiliriz. Velev ki küfürde olan insanlar iman etmeseler bile, biz bunların iman etmesini isteriz. Ama yani ahlaksız bir kafir toplumdansa ahlaklı bir kafir toplum tercih etmek zorundayız. Yani ahlak esasları kendisinde bulunan, iyilik yapan, örpen de olsa birbirlerini iyiliğe teşvik eden bir toplum oluşturmak zorundayız. Neden dolayı? İki sebepten dolayı. bir. Allah bunu bunların hidayetine çabuk vesile kılar. Yani güzel yaptıkları, güzel hayırlar Allah'ın rahmetini celbeder. Çünkü unutmayın, Allah'ın kızgınlığı değildir önde olan. Allah'ın önde olan nedir? Rahmetidir. Yani Allah'ın belirgin vasfı rahmettir. Allah Azze ve öyle Alla, Hazreti Musa ne diyor? Eee azabi bihi men ve rahmeti şey. azap ederim diyor. Fakat benim rahmetim ne yapmıştır. Her şeyi kuşatmıştır diyor benim rahmetim. Peygamberin'in hadis-i şerifte ne diyor? Ketefe kitaben hua indehu fevkara arşi enne rahmeti sebekat gadabî. Allah Azze ve Celle bir şeye yazmıştır diyor. Bir levhaya, o levhada yedi kat göğün üzerinde Allah'ın yanındadır. Benim şeyim, benim rahmetim ne olmuştur? Benim rahmetim gazabımı geçmiştir diye. Ondan dolayı o olur ki Allah bunlara rahmet eder. Allah bunlara hidayet eder. Bu güzel ameller bunların hidayetini ne yapar? hidayetini kolaylaştırır. İki, Müslüman olduktan sonra hemen böyle bir şey, amel defterlerinde hazır bir sermayeleri olmuş olur. Yani İslam'a girdiler, bak Allah önceden yapmış oldukları e, güzellikleri de onlara ecir say sayarsan ne olur? Onlar için bir güzel sermaye olmuş olur. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı bu hadisler? Yok. E ben soru sorunca da bilmiyorsunuz. Anlıyoruz diyorsunuz ama kesin çevirildi bir hüküm var mı yoksa? Allah'ın elinde ya. Bak Allah kimsenin şöyle bir kaide vardır her zaman. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim, düşün. Medaden gibi bir tane adam düşün. Ee, nasıl? Bir tane mesela şey düşün. Kral düşün. Yanında köleler var. on tane köle var. Şimdi bunların aylığı milyar Kral diye de, de, de ki ben size bu ay hepinize 10'ar milyar veriyorum. Anlatabiliyor muyum? Veya bir tanesine de, de ki sana 10 milyar vereceğim bu ay. Ya, çocuğu oldu diyelim adamın, sana 1 milyar fazladan veriyorum. Bu adaletsizlik olur mu? Diğerlerine vermesem. Olmaz. Mülk adamın mülkü, onlar da adamın mülkü, dilediği mülkünü dilediği yere kullanır. Bunun adı olur? Fazilet olur. Öyle mi? Bir de mesela diyelim ki, 1 milyar maaşları dedi ki, ben size bu, bu ay mesela 500 milyon vereceğim. Yani 1 milyar vermiyor, Bu ne olur? Bu zulüm olur. Öyle mi? Haklarını hakkını vermemek olur. Bu da ne olur? Zulüm olur. Ama öbürü zulüm olmaz. Niye? Dada nefti 1 milyar almış. Öbürünü alan fazladan ne yapıyor veriyor. Allah da kullarıyla muamele ederken dilediğine dilediği de dilediği kadar verir. Öyle mi? Bu faziyettir yani. Ama Allah da bize ne diyor ya ey İnni zulme ve Ey kullarım diyor ben zulmü kendi nesnine haram kıldım. Size de haram kıldım kendi aranızda zulümleşmeyiniz diyor. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْكَ بِظَلّٰمِ اِلْا <الْاَيْغَى> Ayet-i diyor Allah Azze ve Celle kullarına karşı ne değildir? Zalim değildir diyor. Ondan dolayı karşılığını verir veya vermez. Yani o Allah Azze ve Celle'nin bileceği bir şeydir. Ama karşılığını vermediği için Peygamberimiz bir şart bir kayıt getiriyor. İslam olacak ve İslam'ını güzelleştirerek. Yani kayıt budur. İslam olacak ve güzel bir İslam'a bürünecek. Ne demektir güzel bir İslam'a bürünmek? Hem zahiren, hem de batinen ne yapacak? Hem zahiren, hem de batinen Müslüman olacak. Yani dışarıdan Müslümanmış gibi görünümüş dünyasında derdebe yaşamayacak adam. Hem zahiren, hem de batinen Müslüman olacak ki ne olsun Allah Azze ve Zelle onun günahlarını şeye çevirsin. Günahlarını affetsin ve yaptıklarının karşılığını ona versin. Bu da dediğimiz gibi fazilettir. Dilediğine yapar, dilediğine yapmaz. Zalike fazlullahi yutihime yaşar diyor Allah. Bu Allah'ın faziletidir. Allah fazileteyi dilediğine verir diyor yani. Okuyalım. Ayşe radıyallahu anh'tan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmiş. Bu sırada yanında bir kadın varmış. Bu kim? buyurmuş. O da falanca kadın. Kıldığı namazlardan anlatıyor. diye cevap verir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeter. Siz yapabileceklerinize bakın. Vallahi siz usanırsınız da Allah usanmaz buyurmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla sevdiği dil az da olsa sahibinin üzerinde devam ettiğidir. Biz bunu daha az çok anlatmıştık öyle değil mi? Kaç anlatmışız. de Bir 32'de var. Bir 32'de var. var. Bir 20 miydi? 2'de? 36 cadiste, <gülüyor> 20 cadiste, değil mi? Evet. ne demiştik belki bu hadiste içerisinde? Hadis aynı değil ama aynı manada hadis. Ne demiştik? Adam bir söyleme refendiğini yemek. Böyle tane tane. Önce söyleyin sana delinin söyleyin. Ne demiştik? Hı. Özgür. Hı? Demiştik ki, İslam dini normalde insanlardan her zaman amel ister. Yani yapabildikleri kadar amel ister. Ne kadar yapabiliyorsanız eğer, Allah azze ve sellemle amel ister. Niye? Çünkü Allah amelden dıkmaz. Yani yalnız, İslam dini her şeyde orta yollu olmayı emrettiği gibi, amel noktasında da orta yollu olmayı bile emreder. Yani amel yaparken de, önce kendi nefislerinizi bir tanıyın. Neye ne kadar güç getireceğinizi tespit edin. Güç yetirebileceğiniz kadarıyla amel edin. Niye böyle yapmamızı ister İslam? Ta ki amele başladığımız zaman ameli yarıda ne yapmayalım, bırakmayalım. Çünkü Allah'a ve Resulüne en sevinli din hangisidir? Az da olsa sahibin üzerine devam etmiş olduğu dindir. Mesela sahabelerden bazı örnekler verdik, öyle değil mi? Dedik mesela adam işte Kur'an-ı Kerim'i okumaya niyetlenmiş. Peygamberimiz demiş, ayda bir oku olmaz, 20 günde oku olmaz. Sahapına bir oku olmaz, en son üç günde oku demiş. Adam yaşlandığında ne demiş? Keşke Peygamberimizin sözünü dinleseydim de yani ayda bir veya yirmi günde bir okumayı kabul etsem. Yani yaşlı adamın üç günde bir Kur'an okuması mümkün değil. Herkese oruç içinde böyledir demiştik. Ve Peygamberimiz insanı neye benzetiyordu demiş? Yolcuya benzetiyor. Biraz böyle gündüzün ilk saatlerinden, biraz da gecenin son saatlerinden. Yani yolcunun en çok dinç olduğu ve yol alabildiğine benzetiyor. Yol alabildiği başlıklara benzetiyor. O vakitlerde yardım alarak amel yapın diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aslında bunun formülü önerir, kişinin kendini tanımasıdır. Diyor. İnsan ameliyat yapmadan önce kendi gücünü belirleyecek. Ben neyim buyur? Çok kadar yapabilirim. Devamlı olmasına gayret edecek. Çok çok değil de yani yapayım az da olsun devamlı olmasına ne kadar gayret edecek. Niye? Çünkü birden hızla başlanılır. Arada kesilen amelin sonuç etiktir. Yani bir yede Hani hızlı bir şekilde. Dedik ya mesela bir hocanın vaadına gider adam bir Gaza gelir. O gece gider sabah kadar namaz kılar. Bir de on sene kadar gece mece kılmaz mesela. Veya bir gaza gelir bir hafta bir oruç tutar. Ondan sonra bir daha bir ömür oruç moruç tutmaz adam dedik. Böyle amele ihtiyaç yok. Niye? Şimdi devamlı yapmanın bazı faydaları var. Mesela bir tanesi de nedir? Devamlı amel yapan adam mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kul hastalandığında o da sefer yaptığında yazmış olduğu ameller ona olduğu gibi yazılır diyor. Yani mesela bir kul düşünün. veya o da işte yolculuğa çıkmış. Amel yapamamış. Dedim adam gece namazı kılıyor. Gece namazını kılamadı. Ne olacak? Olduğumuz gibi sevap ona aynı şekilde tekrardan ne yapıyor? Sevap ona yazıyor. Neden? Sürekli yaptığı amel oldu ondan dolayı. Sürekli yapılan ameller arayan mazeretler de gitse, Allah azze ve celle yapılmış gibi tekrardan karşıdakine ne yapar? ne neşri verir. Fakat sürekli olmayan amel böyle değildir. Sürekli olmayan ameller kesiktir. Yani diyelim ki bu hafta başladın, öbür hafta bitirdin, bitti. Ama sürekli yapıyorsan sen, eğer sen bu ameli, hastalanırsan, yolculuk yapsan, başına bir musibet gelse, bela gelse, Allah azze ve celle ne yapar? Aynısını ona tekrardan yazar. Düşünün Peygamberimiz ne diyordu? Onu da söylemiştik. Adam eğer gecen arasında kalkamazsa, mesela uykuya gelip düşerse yorgunluğundan dolayı, o uyku onun olup olur? O uyku için bir sadaka olur. Yani adamın uykusu alama olur mu? Olur. Eğer o amel devamlıysa, sürekliyse, kesintiye uğrayan bir amel değilse, kaldığınız uykuyu bile Allah size ne yapıyor? Ecir yazıyor. Neden dolayı? İşte bu hadisin sonu da bunun işin cevabı. Çünkü Allah'a ve Rasulüne en sevimli olan din hangisidir? Az da olsa, kişinin üzerine devam etmiş olduğu ameldir. Onun için demiştik, şey, nefsimizi tanıyacağız. Nefsimizin en amele canlı olduğu vakitlerde Elimizden geldiği kadar ne yapacağız? Sürekli olan amelleri tercih etmeye çalışacağız. Taki bu ameller biz yapamasak dahi sürekliliğini yapabilirsinler, sürekliliğini Sürekli, sürekli Zaten bunun yanında nefsini tanımadan, amel yapan insanlar demiştik, mutlaka yenilmeye mahkumdurlar. Yani o amelin altında edilmeye mahkumdurlar. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz böyle demiştir. Yani dinde aşırıya gitmeyiniz. وَلَنْ اُشَارْدَ دِينَ اَحَلُوا illa غَلَبَهُوا Dinde aşırı giden iş kimse yoktur ki mutlaka din ona yapmıştır? Mutlaka din ona garip gelmiştir demiştir. Yani din onu altında etmiştir. Adamın onun altından kalkmaya şeyi olmamıştır. Çünkü Allah bıkmaz. Yani sen ne kadar yaparsan ya. Şimdi diyelim sabah şeye kadar namaz kıl. Ondan sonra hiç or yemez. Sürekli oruçtur. Yani bunu bunu yazmaya bakacak melek mi var? Yoksa bunu kabul etmeye bakacak bir Allah mı var? Hiçbiri yok. Allah bıkmaz. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Az, öz, nefsin şeylerini, rahatlık dönemlerini tespit edip de az da olsa sürekli olan, devamlı olan amellerini yapmak lazım? Amelleri tespit etmek lazım. Ve gerçekten böyle bir baktığınız zaman bu Nebevi sünnetin hem sahabenin hayatında verdiğimiz örneklerle söylemiştik zaten, ortaya çıktığını hem de bizim kendi çevremizde, dinde aşırı giden insanların, yani bir arada böyle çok heyecanlı başlayan insanların kısa bir süre sonra ne yaptığını yenildiğini ve altından kalkamadığını birçok şey terk ettiğini görüyoruz. Sebebi de nedir? Fıtratı yaratan Allah, fıtratı bilen Allah ve Vahiyle ile konuşan Rasul, insan fıtratını çok iyi tanıdığı için fıtrata en uygun olan dini insanların önüne koymuştur. Yani diyoruz ya, İslam dini, fıtrat dinidir. Bu demektir işte yani, fıtratı tanıyan Allah fıtrata en uygun olan dini getirmiştir, ne yapmıştır? İnsanların önüne koymuştur. İnsanlar fıtrata muhalefet edince Fıtratta aşırıya kayınca çizgiyi fıtramayınca bu defa insanlar ne oluyorlar böyle? E i̇ster istemez bir sıkıntı yaşıyorlar bu anlamda. Bunları zaten anlatmıştık. Evet okuyalım. Enes radıyallahu anh da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde bir arpa miktarı hayır bulunup da La ilahe illallah diyen kimse cehennemden çıkar. Kalbinde bir buğday miktarı hayır olup da Lâ ilâhe illallah diyen kimse de cehennemden çıkar. Kalbinde bir zerre miktarı dahi hayır olup da lâ ilâhe illallah diyen de cehennemden çıkar buyurmuştur. Tamam. Şimdi öz bir sen dese ki bana bu hadisi açıkla dese mesela. Gelse senin yanına otursa dese ki ya kardeş, sizin senin anlattığın bir din var. Yani sen diyorsun bir adam şöyle yapmasa, böyle yapmasa, böyle yapmasa, böyle yapmadan Müslüman olmaz." diyorsun Peygamber de hadis ediyor ki kalbinde zerre kadar bir hayır olsa bir adamın la ilahe illallah size ateşten çıkar. Niye bu kadar zorlaştırıyorsunuz? Yani bak Peygamber ne kadar basitleştirmiş, <gülüyor> Peygamber ne kadar kolaylaştırmış, siz niye bu kadar zorlaştırıyorsunuz? Dese bir adam, ne desin mesela? Bu hadisin la ilahe yani ama giren bir <gülüyor> kişi için bu la ilahe illallah için ya fark etmem bir adamın bana anlatıyorsun yani kocaya cevap veriyorsun gibi değil de karşında bak güzel kardeşim dedi bir başta bana anlat yani nasıl anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen anlat burada? Şimdi insan laylayıyorlar. Allah katına geçerli olabilmesi için ilk başta bu çirkin bulunduğu çirkin tebel olması gerekiyor. Tamam. gerekiyor. Bunun üzerinde tövbeleşti. Kim tövbe ederseniz şey olur. İşte bunun içinde bir insan la ilahe illallah geçerli olabilmesi için demiş ki tebel olması gerekiyor. Bunlar iyi davetçi ha. Bu mahalleye içine davet yapmışlar. Ya, ben karşında konacağım yollan. Duyuyorum zaten. Özellikle soru soruyorum. Bana gelince bir şey yoktan Millete duyuyorum. Maşallah çok çöktürüyorlar. Şimdi bak biz demiştik ki bir insanın bir İslam'a girişi vardır. Bir de İslam'ın içerisinde devam edebilmesi vardır. Öyle değil mi? İki tane şık var. Bir adam bir İslam dinine giriş yapacak. İki İslam dinine adamın devam edebilmesi var. Yani İslam'da kalabilmesi var. Nasıl girer bir adam İslam'a? Şihten tebelli, tebelli eder. Yani bir adam La ilahe illallah diyerek Müslüman olmaz. Bir adam Muhammedun Resulullah gerek Müslüman olmaz, bir adam namaz kılarak Müslüman olmaz. Eğer söylediği la ilahe illallah, şirki anlayıp bıraktığını ifade etmek içinse o zaman bir adam Müslüman olur. Yoksa şimdi bir tane adam, diğer Mekkeri bir müşrik, putun kalkısında oturuyordu. Yalnız Muhammed diye biri çıkmış, la ilahe illallah diyor. Niye Müslüman olmuyordu bu adam? Bu da la ilahe illallah diyor. Çünkü Adam ne diyen, neyi, bunu kast ederek, o şirkten tebeli ederek söylemediğinden dolayı. Ondan dolayı bir insanın Müslüman olması için, tövbe beşte ne diyor ki Allah? <gülüyor> Eğer tövbe edenlerse, yani şirki bırakırlarsa, namazı kılıp zekatı verirlerse, onları öldürmeyiniz diyor. Yani şirkten dönmüşlerdir, Müslümanlardır, artık onları öldürmeyin diyor. Adam dine neyle girermiş demek? şirket sebeze etmedi. Peki dinde kalabilmesi için ne lazımdır? Amel, Amel ve la ilahe ile şartlarını yere getirilmesi lazımdır bu defa. Adam şimdi bir girecek ya içeri girdi. Öncelikle tavutları bilmesi lazım, tağutları inşa etmesi lazım. Kafire kafir demesi lazım öyle değil mi? tavuta tavut demesi lazım. Amel yapması lazım, Müslüman'ı sevip kafire buhuz etmesi lazım. Sadece işte sevgisi Allah'ta olması lazım bu şartları da yerine getirmesi lazım ki adam ne olabilsin? İslam dininde devam edebilsin. Çünkü adam İslam dinine girdi mi? İslam dinine girdikten sonra bazı adam vardır bu saygılarımızın hepsini tam yapar. dar gibi iman vardır yüreğinde. Sorgusuz suatsiz cennete gider bu adam. Öyle 70 bin kişi sorgusuz suatsiz cennete gitmeyecek mi bu ümmetten? Sorgusuz suatsiz cennete gider. Adam vardır bu yine İslam'a girer İslam'da devam edebilmesi için gerekli olan bazı işte e, amelleri yarım yamalak yapar. Bu adam da sırakta bir düşer bir kalkar. geçer. Yani bir düşer bir kalkar, biraz yürür falan. Bir de adam vardır çok tembeldir. Şirki bilir, tevkili bilir, küfürden uzak durur. İslam dinine girer. Fakat İslam dinine devam edebilmesi için gerekli olan ameller noktasında adam pasisttir. Kimse çok az amel yapar. Kalbine kadar bir kayın olur. Kimisi biraz daha amel yapar, arpa kadar bir hayır olur. Kimisi biraz daha yapar, böyle biraz daha bir e, şey olur, amel olur. Ve i̇şte bu insanlar da tevhid edildiklerinden dolayı, şirkten tebelli ettiklerinden dolayı günlerden bir gün Allah onları ne yapacaktır? Ateşten çıkaracaktır. Yoksa öyle Ebu Cehil gibi putun yanında Muhammed la ilahe Allah diyor diyen adamlar ateşten çıkmayacaklar yani. Bunun delili neydi? Demişti ki Allah ne diyor? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَنْ يَلْبَتُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip de imanlarına şirk bulaştırmayanlar var ya işte onlara bir emniyet vardır ve onlar doğru yolu vurmuşlardır. Yani katıncı hadisdi? Enam <Sessizlik> tekne <He>? de <Sessizlik> hadis kaçtı burada okuduk 30. hadis öyle mi? Nereye bittik burada? Bu <Sessizlik> tip hadislerin hepsinin anlaşılmasında 10. hadis kaçtır? 30. hadistir. Öyle mi? Çünkü biz ne demiştik? Ehl-i Sünnet'in bir menhezi var. Bir konuca sonuca ulaşırken konu hakkındaki şöyle bütün hadisleri ve bir araya toplarsın. Öyle mi? Asılları ve seneleri belirlersin. Ona göre sonuca ulaşırsın. Yoksa herkes kendi kafasına göre bir tane ayete bir tane hadise yakışsa yüz binlere din çıkar ortaya yani. O zaman bu böyle çok Allah'ın faziletinden bol bol dağıtığını ifade eden hadisler hangi hadislerle kayıtlıdır? En başta 30. hadisle 30. hadisle sahiplidir. Niye? İnne Allah la yegfru en yüşrekebili. Ve yegfru mazune zâli kelimen yaşar. Çünkü Allah kendisine şirk koşulmasını ne yapmak? Affetmez. Zaten şirk koşan bir adamın akla bir bağlantısı olmadığı için. Bu şeylerin içerisine hiçbir şekilde ne yapmak? Bu hadislerin içerisine hiçbir şekilde girmez. Bu hadislerden kast edilen kimdir? Adam olacak, önce bir İslam'a girecek ve idiler ne fikirler dedik tağut'u inkar edecek, şirkten beri olacak, İslam dinine girecek, e, bilecek la ilahe illallah manasını bilecek, İslam dinine girecek. Kazan'a İslam'da kalabilmesi için gerekli olan amel noktasında kimisi çok önde gelir, kimisi orta yoludur, kimisi de nefsine durmadan. Allah böyle sınıflandırıyor bu ümmeti Kur'an içerisinde. Yani onlardan bazıları vardır önde gelenlerdendir. Bazıları muktasittir, orta yoludur. Kimisi de nefsine ne yapar? Kim size nefsine zulmeder diyor Allah Azze ve Celle'ye. Haa bu birinci nokta. Buraya da, burayı kızım anlatmıştır. İkinci nokta, şimdi bu hadislerde diyor ya, kalbinde mesela arpa kadar hayır. Şimdi insan bunu düşündüğü zaman insanın aklına ne geliyor mesela? İşte diyor arpa kadar hayır. Adam mesela bir kere ömründe birine gülse bile kalbine bir arpa kadar hayır gelir değil. Kalbin zaten hacmi değil ki arpa kadar ne olsun yani. Yani kalbin hacmi küçük olduğundan arpa kadar hayır çok bir şey demek. Yani kalpte arpa kadar yer edebilmesi için bir şey, bir hayır Bayağı bayağı adam bir şeyler yapacak ki o kalpte bir arpa kadar. Yani kalp dediğin şu kadar bir şey zaten. Ha yani şu, şu kadar bir şey. Bir ömür yatıyorsun, yani bunu dolduracaksın, çalış çalış çalış çalış çalış. Ancak bir tane arpa kadar yer şey edersin burada. Ancak bir tane arpa kadar yani, e, mecan elde etmiş. E, olabilirsin. Yoksa şey değil yani adam bir defa Müslüman olursa sonra şöyle bir sırıttı mı kalbinde arsa kadar hayır olur işte cennete gider falan. Böyle bir şey ne değil? Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bunun anlaşılabilmesi için hepsini bir araya toplamak lazım. Bir de yanlış anlaşılan bir nokta daha var burada. Mesela insanların aklına şöyle bir şüphe gelir. Der ki ya adam şimdi la ilahe dedi, tevkidi bildi, içeriye girdi, dile girdi. Hani hiç namaz kılmasa bile insan namaz arpa kadar bir hayır yatırdı. Bir, iki defa sadaka verse Müslüman olur. Değil. Niye değil? Çünkü namaz insan İslam dininde devam edebilmesi için gerekli olan değil. İslam'ın İslam, İslam dinine girebilmesi için gerekli olan rükunlerdendir. Öyle değil mi? Şart veya şartlardandır diyelim. Rukun değil be? Şartlardandır. Yani Allah Azze ve Celle de ne diyordu tövbe suresinde? Eğer müşrikler şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirlerse onlara ne edin? onların yollarını bırakın diyorlar Ve da şirkler tövbe eder namazı kılar, zekatı da verirler de dinde sizin kardeşlerinizdir ondan dolayı namaz ve zekat adamın zaten dinde var olabilmesi için olmazsa olmazlardandır onun için ne diyoruz? Bunların amelle alakası yoktur. Burada kast edilen amel hangisidir? Vacip imana dahil olan ameldir. Çünkü hatırlıyorsanız iman kitabına girmeden şöyle bir taksimat yapmıştır ki, iman iç oluşur oluşuyor Asli iman, vacip iman, bir de müstehab iman olan iman vardır. Asli olan iman neydi? Kendisi olmadığında kişinin İslam'a giremediği. İslam giremediği bölüme ne diyoruz? Asli iman diyoruz. Vacip iman neydi? Günahlar. Kişinin kendisiyle ateşten kurtulduğu ameller. İster serp olsun, ister sihir olsun ameller. Müstahap iman neydi? İnsanın kendisiyle kemale erdiği ameller. Öyle değil mi? Yani onun için amellerin yerini güzel tespit etmek lazım demiştik. Hani böyle bazı e, piyatada çok çok çok kendini akıllı zanneden falan Allah'ın akıl nimetiyle derdere kadar kendilerini e, böyle nasiplendir, nasiplendirmediği insanlar var ya, böyle sen amel imandan bücüzdür dediğinde sana böyle bir örnek verirler. İşte amel imandan bücüzsek hocam mesela, işte el de mesela organdan bücüzdür. Eli kesip attığın zaman şişe olmaz. Adam insan vasfından çıkar mı? Ölür mü? Ölmez. Amel de böyledir. Hani bir şeyini kestir mi, Ameli kesip attır mı? İman gene kalır. Sadece ne olur? Nâkıp bir iman olur. Yani adam şeyden çıkmaz. E, i̇man dairesinden çıkmaz. ne demiştik? Bunu aklı olan bir adam söylemez. Niye? Çünkü vücuttaki organların her birinin görevi ayrıdır. Eli kesersem adam yaşar ama şah damarı keserse adam yaşamaz. Kafayı götür kafasız bir adam gördünüz mü? Kafasız yaşayan, yürüyen bir adam gördünüz mü? Mümkün değil. Yani Ameller dedik imanda aynı böyledir. Amel vardır Asli imana girer. Amel vardır vazif imana girer. Amel vardır müstahap imana girer. Vazif imanla müstahap imandaki amelin gitmesi imana zarar verir sadece. Ne yapar? Yani adam biraz böyle imana eksilir. Ama asli imandaki bir amel terk edilirse, mesela namaz gibi o adamın imanı ne olur? O adamın imanı külliyen gider. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? İnşallah. İşte bu tip insanlar, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle mümin olup da günahkar olan, cehennem eyle olan insanlara karşı Allah Azze ve Celle'nin bayağı bir şeyi var. Ama mümin olan demiştik ha. Bayağı bir böyle e, onlara bazı bol faziletten verdiği bazı nimetler var. Mesela bunlardan ne? Saymışız. Kim bize sayacak vasbim Bir peygamber Vesselam'ın şefaati. Öyle değil mi? Yani adam günahkar peygamberimiz şefaat eder kendi ümmetinden şeylere. O şekilde çıkarılırlar. Melekler şefaat eder. Şehitler şefaat eder. Öyle değil mi? Bir sürü bir insan şeyden çıkar. Cehennemden çıkar. En son kimse kalmaz bir Allah kalır. O da rahmetinden bir şefaat eder. Şöyle bir daldırır, çıkarır içindekilerin hepsini. La ilahe illallah ehli olan insanları veya sevdeyi de tanınan insanları. Cehennemden en son çıkarırlar. Kim kalır? Cehennemde sadece kafirler kalır. Ve Bu insanlarda genelde böyle çok geriden gelen adamlar. Yani böyle amel noktasında çok zayıf olan veya da bayağı bayağı bir günah işlemiş. Mesela zina yapmış adam. Zinakar, içki içmiş. Ama Müslüman. Yani aynı zamanda adam Müslüman. Bu tip adamları da en son ne yapacak? Bu tip adamları da e, en son Allah Azze ve Celle kendi rahmetiyle çıkaracak? Yani tevhid ehli olan bir insan cehennemde ebediyen kalmayacak. Öyle değil mi? Ne kadar büyük günah işlerse işlesin, işlemiş olduğu günahların azabını çektikten sonra, tabi eğer Allah onu başlangıç olarak affetmezse, işlemiş olduğu günahların e, azabını çektikten sonra, karşılığını gördükten sonra Allah onu tekrar ne yapacaktır? Cennete götürecektir. Peki bu konuda bize fırkaları görüşlerini Resulü abi söylesin. Kim ne demiş yani? Hasan amca ne demiş? Mehmet amca ne demiş? Ne demiş bunlar? Yok yok, büyük günahla alakalı. Günah işler bir adam mesela. Tamam, Anlamadım. Şimdi bir adam diyelim ki günah işledi. Müslüman bildiğiniz Müslüman işki işti. Bu adamın durumu ne? Yani İslam'a inisbet eden olan fırkalar bu adam hakkında ne diyorlar mesela? Adamın günah işti. Ha. Günah işti. Yaptıydım. Sen sorulurken anlamadım. Ben anlatamadım ben Sen anlarsın da. Evet, He, diyor ki mesela diyoruz ki hariciler ne diyor? Bir adam ne kadar Müslüman olursa olsun büyük günah işlerse ne olur? Tamam. Bitti. Değil mi? E, onun artık dönüşü ancak bir daha İslam'a geri dönecek diyorlar. Yani adamın anasını avlatırlar. Muhtezide diyor ki muhteziler haricilerden birazdan insaflı gibi davranıyor ama o da adamlamasına avlatıyor. Muhtezide diyor ki adam diyorlar İmandan çıkar ama kütlere girmez diyorlar. İki menzili arasında bir yer tutar diyorlar. Hani ne Müslüman ne kafir. Hani şimdi var ya bazı akıllılar ne Müslüman benim ne kafir benim falan. Ne Müslüman ne kafir. Adam içinden adam menzile benyen menzile benzer diyorlar. Ama cehennemde ebede kalacak diyorlar. Yani gene abi biz bir şey yok hani. Bol şeye tartışmışlar. Sonuçta adamı perişan etsin diyorlar. Adamın ahiretini bilsin Da Adam kafir olsa ne olacak? Müslüman olsa ne olacak? Enli sünnet ne diyor? Dedik ki ya, yani Sünnet diyor ki bir insan Müslüman ve mümin olduktan sonra tabi dediğimiz şekilde şirkten tebelir İslam'a girdikten sonra büyük günah işlerse Allah azze ve celle onu ne yapar? Dilerse onu affeder, başlangıç olarak affeder Dilerse de ne yapar? Cehenneme sokak bir süre o yaptıklarını azabını artık bin sene mi, bin sene mi bir gün mü Allah bilir? Bunun azabını görür, ondan sonra tekrardan cennete gelir. Deliliniz ne? On sened. Hmm. Çünkü e, kim? Taala bayi oni, Allah teala teşekkür <gülüyor> şeyen. Gelin bana ne üzerine biat edin? Şirk koşmamak üzerine, evet. zina yapmamak üzerine, işki içmemek üzerine, iftira etmemek üzerine, iyilikte itaat etmek üzerine bana ne yapın? Biat evet. edin. Sonra kim bunları diyor? İşlerse? Bu günahları işlerse yani. Günahları işler de, ve dünyada bunun cilasını çekerse akilette onun için bir kefaret olur. Adam zina yaptı, rejim uygulandı, ne oldu? Kefaret oldu. Bu adamın zinasına kefaret oldu. Sonra? Evet diyor, bu Allah teala bunun günahını örter. Kimse de bilmezse, dilerse affeder, dilerse azab eder Allah. Adam günah işledi, kimse görmedi bu adamın günah işlediğini. Mesela, adam diye bir yolda gittiniz, mesela kimse yok, bir tane kadın geçiyor, şöyle bir baktınız. Kimse görmedi ama Allah bunu yazıyor, bu bir yere gitme, Öyle değil mi? Mesela evde oturuyorsunuz diyelim, Şarkı çıktı ya bu benim eski dinlediğim şarkılardan falan bir dinleyeyim falan çok dertli dertli söylüyordu beni. Dinlediniz. Kimse görmedi ama Allah bunu geçmiyor. Allah bunu ne yaptı? Allah bunu yazdı. Veya bir kardeşi yakaladınız. Başka bir tanesi yok orada. başlarını da dedi delikolu yapmaya mesela. Kimse görmüyor ama melekler bunu yazdı. Kıyamet günde bu senin karşına gelecek. Allah dilerse seni ne yapar? Affeder. Dilerse ne yapar? Dilerse seni cehenneme sokar. Belli bir süre cehennemde kalasın. Ondan sonra ne yapar? Seni tekrardan zahmetiyle cehennemden çıkar. Devam edelim. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh... Devam olarak. edelim diyorum da yeter mi yoksa devam edelim mi? Hmm. Neyse bir tane daha okuyalım o zaman. Yahudilerden bir kimse kendisine, Ey mü'minlerin emini, kitabınızda okuduğunuz bir ayet var ki, eğer bu ayet biz Yahudi topluluğuna indirilseydi, bugün bayram ederdik dedi. O da hangi ayet dedi? Yahudi bugün size dininizi kemale erdirdim ve üzerinize nimetini tamamladım Sizin için din olarak da İslam'ı uygun gördüm. Ayetidir dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh biz bugünü de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indiği yeri de biliyoruz. Sıma günü Arafat'ta vakkı yaparken inmişti demiştir. Şimdi Yahudinin biri Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Hazreti Ömer'e diyor ki, Ö Ömer diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet var diyor. Çekmelerim doldurmadın değil mi? Tamam, tamam, Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet var diyor. Ee, bu ayet diyor, bize indirilseydi Yahudilere biz o günü bayram edinirdik diyor. O da hangi ayettir diyor? El-yavm-i ekmel sulekum dinekum. Ben bugün size dininizi ne yaptım? Tamladım diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet, Maide Suresi'ndeki bu ayet diyor, Maide 3 ayetini... Ee, biz bu günü bayram edinirdik diyor. Yani eğer bize indirilseydi bu ayet, biz o günü bayram edinirdik diyor. Hazreti diyor ki, biz bu ayetin nerede indiğini biliyoruz. Cuma günü, Arafbe'de. Arafbe'de Cuma günü. Bu ayet diyor. Ne demek? Yani bizim de bayramımızdaydı zaten bu şey, ayet. Hani böyle bayram edilmemize bir özüm yok. Cuma da Müslümanların bayramı, Arafbe de Müslümanların bayramı. Aslında burada çok ince bir nokta var. Bir Yahudinin bizden daha akıllı olduğu noktası var. Yani bizim dinimizde öyle bir ayet var ki, belki bugün birçok Müslüman bu ayetin kıymetini bilmezken bir Yahudi bu ayetin ne manaya geldiğini biliyor. Bugün size dininizi tamamladım. Din kemale ermiş demektir. Artık fazlalığa ihtiyaç yok demektir. Kimsenin heva ve hevesine, rahiplerin, papazların zevkine ve vicdanına kimsenin ihtiyacı yok demektir. Vahiy, fıtrat dini insanların ihtiyacı olan her şeyi sonuna kadar anlatmıştır. Tamamlamıştır, insanların önüne bırakmıştır. Keşke bu ayet bizde olsaydı diyorlar. Yani de Tevrat tamamlanmış olsaydı, bitmiş olsaydı papazların, zaiplerin zevkine, havasına hevesine kalmasaydık bu hallere düşmeseydik. Çünkü bir Yahudi bu ayetin ne manaya geldiğini yapıyor? Bu ayetin ne manaya geldiğini çok güzel anlıyor. Fakat bizde manetler özellikle böyle e, aşağılık ya kompleksine kapılmış olan bizler yani sanki İslam tamamlanmamış gibi sanki İslam bize yetmez gibi sanki İslam bize gerekli çözümleri getirmemiş gibi hala ne yapıyoruz? Hala çözümü başka yerlerde arıyoruz. Oysa Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Son noktaya koymuştur. وَتَنْبَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا Adla, Senin Rabbinin kelimesi hem doğruluk olarak hem adalet olarak tamamlanmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kitap en doğru kitaptır. Ve en adaletli kitaptır. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Mesela bugün şöyle bir göz gezlediğiniz zaman, yani bırakın artık müşrik olanları, Müslüman olanlara şöyle bir göz geldiğiniz zaman, bidatler, hurafeler, sünnete muhalefetler almış başını gidiyor. Arama anlattığınız zaman ne diyorum ben? Ya bak arkadaş diyorsun, bu din tamamlanmıştır ya diyorsun. Hani bu din tamamlanmış. O tamamlandığı günde Müslümanlar bu fiilleri yapmıyorlardı. O gün Allah noktayı koydu, bu din tamamlanmıştı dedi. Gel yapmayan sen de gel bunları yapmayan. Senden öncekileri yapmamışlar diyorsun. Ya yani ne olacak diyor adam mesela. Yani ne olacak diyor. Hadi şimdi biz bunu yapsak ne olacak diyor adam. Ne olacak değil. Allah Azze ve Celle'nin emrine mukalefet olacak. Müslümanlara bayram olan, diğer ümmetlere verilmeye bu fazilete aykırılık olacak. Şimdi ben diyorum ki, arkadaşa diyorum bana su doldur. Arkadaş bana su dolduruyor. Yeter diyorum, ha bardak doldu artık doldurma diyorum. Hala bardağın üzerine dolduruyor bu arkadaş. E ne demektir şimdi bu? Ne bahaneye gelir bu? Takmıyor bu adam demektirmeyi. Öyle değil mi? Tabutluktur bu demektir. Ben tamam diyorum arkadaş şimdi bak. Doldursun bitti yeter doldurma artık diyorum. Gözümün içine bakan bakan dolduruyor bardağın içerisine. Bir bu adam tabutlaşmış demektir. Tabut nedir? Haddini aşan demektir. Durması gereken yerde durmamış demektir. İki, demek ki bu adam beni takmıyor. Beni taksa, benim sözüne inansa, bana güvense bunun üzerine ne yapmaz? Doldurma. Allah yeter diyor. Doldurma. Bitti. Yeni tamamladım. Son noktaya çövdüm diyor Allah. Yani yeter. Yok diyoruz. biz Biz olmaz. Biraz daha koyacağız. Mevlüt çıkaracağız. Kandil çıkaracağız. Ondan sonra kendi aramızda toplanacağız. Bağıracağız, çağıracağız. Amin diyeceğiz. Olmadık yerde el kaldıracağız falan. İmdat bir şeyine ekleyeceğiz yani. Ya böyle sen önceki Allah'ın tamamladığını yerine getir. Allah'ın tamamladığını bir sonuna erdir. Ondan sonra ne yap? Ondan sonra yer kalırsa, vakit kalırsa bakarız. Üzerine bir şeyler ekleme zaten o zaman da ne yoktur? Gerek yoktur. İşte bunun adı nedir arkadaşlar? Bunun adı dinin kemale eldiğine inanmak sünnete tabi olup bidatlerden kaçınmak demektir. Yani Rabbim eğer bu dini bana tamamlamışsa Rabbim eğer bu dini sonuna getirmişse Peygamberimiz de son noktaya koymuşsa, olduğu gibi bu dini ulaştırmışsa, hiçbir eksik ve gelir kalmamışsa hepsini kapatmışsa o zaman ne yoktur? Bizim kimseye ihtiyacımız yoktur. Kimsenin aklına, fikrine, zevkine hani sohbetler bakıyorlar, amel yapıyorlar, zevke tutturdular mı? Bu işte zevk ehlinin amelidir diyorlar. Bir şey uyduruyorlar. İşte birileri siyaseten bir amel uyduruyorlar. Birileri diyorlar milleti toplamak için biz bunu yapıyoruz. Hiçbirine neyimiz yoktur bizim bunların? Hiçbirine bizim bunların ihtiyacımız yoktur. Çünkü Allah azze ve zile dili tamamlamıştır. Bu dini kabul edecekleri Allah'ın tamamladığı şekilde kabul etsin. Yani Allah tamamlamıştır anlamıştır. İman edecekler bu şekilde iman etsin. İlla ki palyaçoluk yapmanın yok. Yani insan kazanacak diye kendi haddini aşıp da renkler dengeye girirse bardağın üzerine daha fazla su doldurmaya ne yok? Gerek yok. Allah Azze ve Celle son noktayı ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle son noktayı koymuştur. Herkes en güzel olan kendi haddinde, kendi hududunda durmasıdır. Ve bu ayette nedir? Bu ayette eğer insanlar akletse, fehmetse, febbür etse Yahudi'nin dediği gibi gerçekten bayram edililecek bir ayettir. Çünkü düşünen hiçbir ayet yazını yok. Yani olay ne olmuştur? Olay bitmiştir. Son nokta olmuştur. Fakat dediğimiz gibi zalim olan, cahil olan, yani cahaletin kendinde süreklilik arz ettiği, vasıf olarak süreklilik arz ettiği insan bir türlü şey olmam, ikna olmam. Hani Peygamber'imiz diyor beni adamın şeyine bir tane vadi veren altından ikincisini de ister diyor. İkinci bir tane daha olsun insanoğlunun ağzını topraktan başkası doymaz diyor. Din olarak böyle böyledir. Doymaz insan yani. İlla yeni bir şey yapacak. İlla muhalefet edecek. İlla tamamlanan dine karşı bir yenilik ekleyerek. Onun için ne diyoruz? Bu Müslümanlara büyük bir nimettir. Diğer ümmetlere tanınmayan bir imtiyazdır. Yahudiler dahi bunun farkına varmıştır. Dinin tamamlandığının Müslümanlar da bu bilinçle dinin tamamlandığı son noktanın konduğu günler öncesini güzelce bilecekler. Buna mukarip olan her şeyden ne yapacaklar? katılacaklar Çünkü bu ayet indikten sonra ortaya çıkan her şey yeniliktir. Her yenilik sapıklıktır. Her sapıklıkta nedir? Her sapıklıkta ateştedir. Kurtuluşu yoktur. Okuyalım yoksa yeter mi? Yeter bu kadar. واخر دعوانا ان لله رب العالمين آيه.